أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله الله ben de var ya andur ve la uhu ile billahi azim. Allahu Teala Ramazan şeytanlarımızı kabul eylesin. Amin. Tekrar kavuşmayı nasipe. Amin. Amin. Ramazan şeyhde yaptığımız hataları, kusurları, yanlışları Rabbim telafi eylesin. Amin. set veylesin, affeylesin, affeylesin, affeylesin ve mübarek ayın faziletlerinden bizleri mahrum eylemesin. Amin. Amin. Bayram ertesi eski derslerimizden devam edeceğiz. İnşallah 33. farzı bu akşam ders olarak okuyacağız. Birbirinizi haberdar edin. Radyolarından, senden dinleyenler. Sohbet başlamıştır. Birbirinizi Allah rızası için haberdar edin. Çok faydeler oluyor. Biraz Avrupalardaydım. Epey bir gezetlik oralarda sohbetler de oldu. Viyana'daki sohbeti hafta sonu internete atılacak inşallah. Ee, bir buçuk iki saate yakın. İnsanlarda çok faydalanma gördüm. Televizyonların sohbetlerinden olsun. Diğer halk, açık saçık, bu işlerden haberdar olmayan insanlarımız çok faydalandılar, faydalandıklarını söylüyorlar. İnşallah Rabbim namazsızlara namaz nasip eylesin. Amin. Açıklara tesettür nasip eylesin. Amin. Amin. Gafirler ıslah eylesin. Amin. Hepimizi iddia edeylesin. Amin. Amin. Onun için siz bunda çok e, faydalanıp uyusunuz hem de faydalandırıyorsunuz insanlara faydalı oluyorsunuz. Bir bazılarının işte falanca seni çok severdim eniştem seni çok sever kayınım seni çok sever e hemen sen ne zaman sohbet başlasa bizi arar mutlaka bize dinleyin der diye böyle adamlara rastladım. E, demek ki bu dediklerin tutanlar var, bu tutanlardan da fayda görenler var, çok lider bulanlar var, dönüş şıpanlar var şaşılacak iş. Nereden hidayet olur? Hangi cümleden, hangi kelimeden doğru yolu bulur? Bu belli değil işte. Onun için sohbetleri hiç kaçınmamak lazım. Belki hidayet birindedir. Hangi birindedir belli değil. E ben zaten hidayetteyim. E işte sen de öyle diyorsun, ben de öyle diyorum ama Mevla daha iyi biliyor hangimiz hidayettedir. تَرَبُّكُ مَعْلَمُ بِمَنْهُوَا ehdâ sebîlâ Kul Habibim söyler ki kullün ya'melû alâ şâgireti Herkes kendi üslubunda, kendi yolunda gidiyor. Herkes bir yol tutturmuş, benzi doğrudur diye gidiyor. Ama zarab yukum, rabbeniz beni Allah! En iyi o biliyor. bi menhûve ehdâ sebilâ. Kim daha doğru yolda gidiyor? Rabbiniz biliyor. Onun için ben üzereyim bir daha falan iddia işleri bize gelmez. Ama itikaden, el sünnet itikadındayız elhamdülillah. El sünnet itikadından neler duyuyorsak bunları kabul ediyoruz ve tasdik ediyoruz. Bilmediklerini doğrusu tasfih ediyoruz. Yani doğrultuyoruz, düzeltiyoruz. Bir olan bu. İnsan her şeyi de bir anda bilemez. Ama duydukça, okudukça en azından itiraz etmediği vakit, El i böyle diyorsa bu tamamdır. E, toptan bir efendim e, açık çek. El i sünnet görüşlerine karşı kalbinde açık bir yer bırakıp da bilmediği konularda olsa El i ne diyorsa bu usta ben o görüşteyim. Bu şekilde e, bir itikadına sahip olsa sonra er duyduğuna da e, e, muhafaza ederse valla bir dertledir. Elhamdülillah. Zarurî olarak bilmemiz gereken birçok şeyleri bilmekteyiz. Bazı teferruatta bazı cahilliklerimiz olur. Bunları Mevla mağazur görür. Ne zamana kadar? Öğrenene kadar. Öğrenince de itiraz etmedi mi? Tamam. Ama itiraz edersen ne hizmetten dışarı olur, gayet Onun için birbirimizi haberdar edelim. Hangi derste, hangi sohbette hidayacımız var? Rabbim gizlemiştir. Onun için bütün kelimelerin, tüm kelamların bu ilim meclislerindeki hikmetleri iyi belirleyelim, iyi kavrayalım, iyi dinleyelim, tebliğci olalım, insanlara duyuralım. Çok dönüş yapan oluyor, çok. İslam'a da dönen oluyor, el-i sünnet'e dönen oluyor, tevbelen oluyor, şaşılacak bir şey. Sanki Türkiye gibi millet yollarda gecemiyorsun, o kadar insan seni çeviriyor. Yani demek ki söylediklerimize inanıyorlar demektir, İnanmasa ne yapacaksın? Bu da sizin vesilemiz artacak inşallah. Herkesi haberdar edin bütün dinleyenlerimiz. Allah rızası sohbet, ders başlıyor. 33. Fars'ı okuyacağız. Burada dolu hadiseli panollardan okuyacağız inşallah. Allah'ım müteemmen ve mübarek eylesin. Amin. Amin. Rabbim gönderden, nazarlardan, zararlardan, cevalerden muhamaza eylesin. Allah'ım kurban olduğum Celleşan, huşumfaret, cuma gizisi, hürmetine Hepimizi sohbet değerinden eylesin. Amin. İlim değerinden eylesin. Amin. Sünnet değerinden eylesin. Amin. Amin. Amin. Amin. Salli ala Seyyidina Muhammedin Aleyhi. Salli ala Seyyidina Neymiş? Ben aslında bunu hazırladım. O zaman okuyamadık herhalde. 33.'de kaldık. Sözünde doğru olmak. Sözünde doğru olmak. Özünde doğru olmak. Özünde doğru olmak ahde vefalı olmak, işte doğruluk ufar Her işte doğruluk bize farz. Bu hususta allah Teala ne buyuruyor? Nesalik ve yâhi vellezîne Ey imanlı kullar <gülüyor> kullâ Allah'tan sakının, haramlardan sakının demektir ki yasaklarından kaçının <gülüyor> allah Teala'nın gücü hakkını koruyun ve <gülüyor> kûnû Olun, mas, sadi, doğrularla beraber olun. Doğru olmak yetmedi. Doğrularla beraber olun. Yani kendin doğru olsan, yalancılarla beraber olsan, olmadı. Beraber olduğun adamlar, doğru adam olacak. İmanı doğru olacak, ameli doğru olacak, sözü doğru olacak, özü doğru olacak, içi dışına uyacak. Ameli sözüne, sözü ameline uyacak. Şimdi burada bir acayet bir şey. Kendin doğruyu buyurmuyor da işi daha sıkı tutuyor. Doğrularla beraber olun. Meclis arkadaşları önemli. Yol arkadaşları önemli. İş arkadaşları önemli. Şimdi siz bu derslere geliyorsunuz. Burada yine en fazla doğruları burada bulursunuz. Burada bulunanların da hepsi doğru değildir ama yine en fazla doğru kahvede takılamazsın. En fazla doğru meyhalede bulamazsın. En fazla doğru yine burada bulursun. Anladın? Çünkü burada para dağıtmıyoruz. Şeker de dağıtıyoruz. Lokum elbana da yok. Allah için geliniyor demek ki. Allah için gelindiğine göre yine en doğru adamlar burada bulursun. Bu demek değil ki buradaki herkes doğrudur. Ama yine en fazla doğru buradadır. Allah'ın sadakatten Amin. Amin. <gülüyor> Bu sohbetlere, ilim meclislerine gelmek, mesela benimle ilgili e, e, bu meclis, bu fakirin yani konuştuğu bir meclistir, sohbet meclisidir. Sizini şimdi sohbet etmek gelmediniz, benimle sohbete geldiniz, beni dinlemek geldiniz. Bir de Allah rızası hakikaten bu gelmeniz, e, bunu radyondan da dinleyebilirsiniz, internetten dinleyenebiliyor ama siz buraya geliyorsunuz. Bu gelmeniz çok önemli bir ibadettir. Adımlarınızı hacimle sevaplar yazılır, cevaplar yazılır, gülahlar dökülür. Bir de şunu tabi ilim meclislerine, iştirakı, faziletlerine dair bütün hadis-i şeriflere uyar. Ama bir de şu mesele var. Maç, efendim televizyonlar seyrediliyor mu? Seyrediliyor, kanalları var mı? Var, bazı bir kanallar var, bazı maç kanallar var, bazı şu maç şu kanalda ne ilanları var. Onlar onu zaten çok para vererek alıyorlar. Sonra bunların aralardaki reklamlardan çok göce oluyorlar. Onun <gülüyor> için önceden kapışılıyor o maçların şeyleri, paylaşımları. E bu millet şimdi adam de hem de para verip biletle beraber niye gidiyor şey stadın? Stad niye doluyor ya. Yani? Staddan dinleyene 70 derece fazilet duvar <gülüyor> seyredenem. E yok. Fazilet yok, cevap yok, itiş kalkmış çok, risk var, ölen var, yaralanan var. O sonra bir de para var, bedava da yok. Para da var ama adam televizyonda da canlı olduğu halde gidiyor, sırada da. Bu şarkıcılar konser veriyorlar, de doluyor oralara. Ya bunlar hepsi televizyonda söylüyor, okurda söylüyor, CD'leri var, internetten hepsini dinliyorsun. Ama nereye gidiyorlarıyla? 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin toplananlar var meydanlarda bazı şartıcılar yani mesele dinler değil de canlı gidiyor böyle yani. yani halbuki orada daha uzaktan daha zor görüyor ekrahta daha yakın görüyoruz ama mesele ne? o havayı yaşamak bacak herhalde hava mı atı? havayı yaşayacak hava teneffüs edecek o havayı teneffüs edecek heyecanlı oluyor onun için hakikaten Radyodan, internetten dinleyenler şunu bilsinler ki şurada dinlemek, şurada sohbette şuraya da gelmekle beraber olmak sadıklarla beraber olun A'if keribesinin emrine imkisaldir. Yani radyonun her yerden dinlenir ama burada Allah için adım atmak, Allah için bir araya gelmek, Allah için toplanmak, Allah için dağılmak, cemaatle namaz kılmak, fikir yapmak, dili mezine iştirak etmek ne kadar hadis-i şerif varsa Müjdelerin hepsi birden toptur. Sadıklarla beraber olmak. Şimdi sadıklar meselesine gelince, ''Hoca efendi sen sadık bir adam mısın?'' Ee, sorusu hakta gelebilir. Ben Allah'ın izniyle, Allah adına, din adına, Resulullah adına, ve sellem, Efendi Hazretlerimiz adına, ulema evliya adına ilk bir yalan yanlış bir söyleme düşünüyorum. Buna kesinlikle kendimi medetmek için konuşmuyorum. Ama tahkiz-i nimet Allah'ın bir nimetidir. Bunu anlatmak üzere konuşuyorum. Hiç yalan yanlış bir şey ben bu cemaate söylemedim. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bir bir istirah uydurmam Allah adına zaten en bir üzalettir. Asla yaparım. Dolayısıyla burada doğru sözlülerle olun. Sözünde durmak mesela elimden geldiği kadar sözde durmaya çok gayret ederim. Yani her konuda özel hayatımda da borç alıp verdiklerimde de Efendim, sadece siyare hayatlarım olmadı ama geleceğim dediğimde, gideceğim dediğimde de bu söze dikkat eden, sözünde durmaya çalışan bir Müslüman. Evet, hastalık, mazeresler ayrı bir şeydir ama mümkün mertebe onu bile ağır hastalıklara rağmen sözlerimde durup insanlara geleceğim dediğimde gitmişimdir. Siz bunun bazılarınız şahidisiniz. Dolayısıyla inşallah okunan ayetler, hadislerinde doğru mana veriyoruz bir yalan yanlış şey konuşmadığımıza göre biz bu vasfımızla sadık bir insanız. Sadık bir insanız. Allah sadakatımızı daim ettirsin. benim olan şimdi doğru konuşur da sonra bir de baktık, yalana başlar. Böyle çok hocalar sapıntı. Bizi de Allah onlardan eylemesin. Doğruluğundan ayırmasın. Onun için buraya bu meclislerde bulunanlar sadıklarla beraberdirler. Buna şüphe etmeyin. Konuşma etmeyin. Efendim Hazretleri gibi Asr-ı Müceddini, Gavs, Gavs-ı Azam, en büyük kutup, evliyanın reisi. Yetmez mi size şahit olarak? Adam dedi ki cübbelin vaazına gidebilir miyiz? Dedi ona ki ya gideceksin? Dedik ki gideceksin? Bana konuş diyen o yüce zan, size ne demiş oluyor? Dedi bana da duvarlara konuş demedi o kadar. Konuş diyorlar. Gerek ki burada bir sahtekarlık ve hainlik olsa bu mübarek zat bu işe yol vermez. Bundan dolayıdır ki biz öyle ya, ayrancılık şahidi şiracı hesabı efendim, Hazreti Bayındır'ın şahidi Ali rızâd işlerinde değiliz. Evet. Biz burada söylüyoruz. Efendi Hazretlerimiz sizin emriyle başlanmış. Çocukluğumuzdan beri devam etmekteyiz, bu sohbetler ondan öğrendik, onun bereketleriyle, size aktarmış olduğumuz, onun konuşmalarıdır yani. Nefsi, şahsi bir şey buraya girmek ama ben de beşerim aşağı indikten sonra belki insanımdır, nefistir, kazandım ama ben öfkelersem de yalan demem, sevinsem de yalan demem mesela, bu yalan işi hiç yoktur hiçbir halde olmamalı, ne öfke ne sevinç insanı yalana sevk etmemelidir, bu yoktur. Ama aşağı indikdeki halde tabii ki herkesin günah kusuru olabilir. Yani biz peygamber değiliz haşa. Kusursuz, günahsız değil Onu konuşmuyorum. Ama şu noktadaki e, ayet, hadis konuştuğumuz sohbet ve ilim meclisine biz nefis karıştırmayız. Buraya nefis karıştırmayız. Aşağıda nefsimiz var. Çünkü burada siz Allah için itimat edip geliyorsunuz. Buradaki yalan yanmış aşağıya benzemez. Bundan dolayı Rabb'i bir şey Amin. Allah Teala ne derken samimi müminlerden bahsederken Hafız Kur'an'da ne buyuruyor? İstehadna minel müminîn ricâlun sadakû mâ âhadallâhi aleyh. Müminlerden öyle erler, öyle erkekler var ki Allah'a verdikleri sözde sadık oldular. Ne diyor sadık olan? Kaçmadılar ve minum men kataa lehbehu Kimi muradına erdi şehit oldu Handek'te, Uğud'da, bedirde. ve minum men yentazı Kimisi de şehit olmayı dört gözle bekliyor ve ma beddelhu tebdiyle Onlar asla sözü değiştirmediler Yahudi gibi, münafır gibi İbn-i gibi, Beyb-i Selür gibi, Bey gibi Uğud'un yarı yolundan dönmediler Handek'te gelip yalan yere ne diyorlar? İnne buyun te ne Ya Resulallah bizim evlerimiz çok zayıf. Düşman bir duvara dayatsak kırar girer içeri. Çoğu çocuğumuz da korkuyor. Bize müşahede ederiz evlerimize bakmak, tamirekler. <gülüyor> Allah-u Teala Ve Vemma evli avra. Evler de öyle zayıf değil diyor. Dedikleri gibi değil. İn yüridûne illâ şirâna. Onlar kaçmak istiyorlar. وَلَضُغْلَكْ عَلَيْهِ مِنْ اَتْتَارِيَا فُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَعَا تَوْهَا Düşman o diyor onların evlerine yurtlarına bassa onlar yakalayacak olsa sonra da onlara gavur olun dese hemen seve seve gavur olurlar diyor. Ve وَمَا تَلَبَّتُوا بِهَا اِلَّا يَسِيرًا Çok az bir şey eğlenirler duraklarlar beklerler ondan sonra tamam ya Amerika süper güç kimse dayanamıyor biz de böyle müslümanız diye kırılacak mıyız gavur olun der çıkarlar Korkun da. Ve laqad kaanu aatulla min qablu la yulun aladbar. Al-mida'un ce, bele düşmana arka verip kaçmayacaktılar. Ve kaane ahdulla masulah. Allah'ın sözü mutlaka bir gün sorulacaktır diyor. Allah. Zaten de kaçışta işte çıkışta fayda etmeyecek. Kul ne yapar <gülüyor> Ölmekten ya da öldürülmekten kaçıyorsanız da Habibim şöyle ki onlara kaçışınız asla fayda vermeyecektir. Yavuzda olsanız kurtulamayacaksınız. başınıza yazılan bela ne gelecek? bari Müslümanken gelsin de ahireti kazan. Ve lillahi ve kavle ila yaşatılacaksınız. Yani diyelim kaçtın. Kurtulduk zannettin. Nefsi kurtuldu. Azrail sen başında bekliyorum. Nereye kurtuluyorsun? Kâfirlere birleştin, yavurlara meylettin, tahmid verdin. Artık sırtımı sağlam yere hayat alım. Benle kimse uğraşamaz dedin. Sene kim uğraşabilir? Gel Azrail sen devrince biraz orada zaten. Dünya kaç dakika? Uğmen deledi yasım okum in Allah. Habiriz öyle Allah'tan kim kurtarabilir in alade bu düşüğü in alade Allah se iyilik dilese veya kötülük dilese, azap dilese kim engel olabilir, kim mani olabilir ha işte, en süper dediğin güçler kasırga gelecek diye önceden ilan ediyor çıkmış bir de utanmadan çok fena kasırga geliyor, kıyamet de diyor yani kıyamet gibi diyor yani hemen kaçıyoruz diyor beyaz saraylar da yok, o da pulunu kutusunu topluyor gidiyor helikopter bir iş kasırga gelirse diyor, burayı kaldıracak diyor e sen süper gitsin Kasırkaya karşı bir düzen kuramadın. İşte teknoloji çok ilerledi. Kasırkayı önceden haber verebiliyor o kadardır. Çok <gülüyor> ilerledi. Kaçmayı yani öğrendi. O, o da bir tabii ki. O da bir ilerlemektir. Yiğit'i koltuk dokuzu kaçmaktır. Şey değil yani. Kaçıyor. Bir ordun, bir fırtına, bir <gülüyor> kapıda aldı. Yangın. 14.000 hektar Amerika'da şimdi kül olmuş. Texas eyaletinde. Ondan sonra oralar, buralar on dört bin işte şöyle ola ne kadar yeter. On kaç bin kişi çalışıyor? İşçi, itfaiye kaç bin? Söylüyor. Çok kuraklı var 50 senedir böyle yakın olmadı. Rüzgarda diyorum yangına denk geldi. Ya, denk elmedi işte Allah Teala onu yaktı buradan da üflüyor. <gülüyor> Sen yapıyorsun Müslümanların ocağını Allah seni yapıyor nefesini ciğerini ocağını. E dur dur, durduramıyorum. Allah diyor size bir kötülük diledi kim koruyacak sizi söyle Habibir sorma bana Allah onun için kafirin güverip de Allah'tan kaçınır mıydı? وَلَا اِجِدُونَ الْمِدْدُونِ اِلّٰهِ وَلِيَّا وَلَا نَصُرُ Allah'tan gayde ne yavr ne de yardımcı bulamayacaklar itaat üzere olalım et nerede gelse bulur bizi tahammül vermemekte olalım sadık olmak doğru olmak dürüst olmak Müminlerden sözünde duran sadık erler var. Allah'ım bizi o erlerden eyle ya Allah'ım. <gülüyor> Erbak dünya menfaatleri karşılığında dönenlerden bizi ya Allah'ım. <gülüyor> Bir hadis-i şerif. Hudûmü sıtnü ve imra'yı fîleleke. Çok büyük tehlike görseniz helal olacağım, yandım, yıkıldım, biteceğim düşünseniz bile doğruluktan ayrılacak. En <gülüyor> neceğe kurtuluş doğruludadır. <gülüyor> en neceğe, bir diye bir hat çevirme şey kısadır böyle dükkanlarda falan da yazıtlarda görüyorum. En <gülüyor> neceğe ne demek necat kurtuluş nerededir? Bir <gülüyor> sızık bir ne demek doğruluk bir işte onu okuyor musuz fıstıkti yani? Şimdi Osmanlı cezalıttı onu. Arap cezalıttı Kurtuluş olarak ben değil destiklerdeyim. Kurtuluş, doğrulukta. Ama burada doğru söylesen yanacağım. Ya yanmayacağım işte. Allah aziz edir ki. sallallahu aleyhi ve sellem. Doğrulardan ayrılmayın. Doğruluktan ayrılmayın. Ben çok yerlerde böyle başıma şeyler geldi. Doğru konuştum ben. Tehlikeli yerlerde, mahkemelerde, devletlerde, çoralarla, boralarla. Hep doğru konuştum. Bir zararı görmedim. Yalan konuşsaydım yine aynı cezayı alacaktım. Bir de utanmıyor musun sakallımdan <gülüyor> En azından şimdi olsun adam. Hala bunun arkasında dediler. Günaydın ne alacaktım? Yalan konuşursam indirmeyecekler ki? <gülüyor> Haa, <gülüyor> Mevla kızı <mı> çık. Yalandan <gülüyor> sakının. Ya ben bu yalanı dersem kurtulacağım. Öyle görseniz de yalandan sakının. Feinne fi leke yalan herak var. Yalan konuştuğun mu? Mutlaka o bir çıkacak bir gün umma yerden suluştuk, burada derken ters dönecek. Yapma bunu ya. Ne bileyim? Cüneyt Bağdadi Hazretleri Büyük Velii Muhammedu Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurma, "Ha kim talep emren bi sıdqi leke ve inem zikrin ki kul el bir insan bir işi doğrulukla, sadakatla isterse, her şeyde doğru, doğru bir şekilde isterse bir işi kavuşmayı mutlaka ona ulaşıp tamamına ulaşamasa da bir kısmına ulaşır. Allah'ın tamamına erişir. Amin. Hadis-i nebeziyle işte dedi bu Bir insan sadık bir şekilde şehit olma isterse, yani isterken de doğru isteyecek. Yani dua yapıyorsun, bir amin derken bile kabul olursa diye korkuyorsun. Böyle insanlar var. Ya kabul olursa diyor, amin bile gevşek söylüyor. Tabii. Neden? E şehit olma. Şehit olma. gelecek yavrum bir kafamı kıracak, beni kesecek bir şey ki şehit olacak da. E şimdi bir onu düşünüyor. Ya yatağında paşa paşa ölmek varken böyle kan hu desinler yavrum. Bir amir diyor, yarıda mıdır diyor, a diyor falan mini deriyor. <gülüyor> ne dedi bu oca şey ya? Gök eğer gör, gerçek manada Allah'ın dinini davasını yüceltme uğrunda canını kanını vererek Allah için ölmeyi isterse بَلَّلَوَ اللّٰهُ مَنْ اَرْضِهِ سُّهَ لَا اِلْمَا تَعَلَىٰ Yatağında da ölse şehittir diyor. Öbürü, hak meydanında da ölse, sadık, dürüst değilse şehit değildir. Bu yatağında da ölse çünkü neden? Niyeti hakikaten şehit olmaktır. O da çünkü yatağında da ölse şehit. Halidin ve Allah'ın kılıcı nerede öldü yatağındır. Her harbi kazanıyor. Hazreti Ömer dedi ki ya bütün millet zannedecek ki sende bir hüner var. Halbuki dedi hüner İslam'dadır. Ama Hazreti Kalbi Velil'in sadaka var, e, ittibaı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakalı şerifini takkeyi koymuş dikmiş buraya. Çok ittibaı var, muhabbeti var. O başka bir şey. Hazreti Ömer de bu işlere çok hassas dikkat eder yani. Milletin itikadını düzeltme. Onun için dedi ki seni biraz azledelim, geri alalım sen biraz dinle. Halid ibn-i Velid'e çok koydu bu iş. Geri durmak, dedi sen şimdi istirahat et. Halid ibn-i onlar da kazanıyor. Hani millet anlasın ki, sadece Halid'in hüneri değil. Bu iştahının bereklidir, bir meselesini az Ömer Efendi. İsmail Efendi, şu böyle yaptı. Yoksa Halid ibn bir kabahatinden değil ama son zamanında da yatağında öleceği zaman ne dedi? Şu vücudunda dedi, Kılıç, sünge, mızrak, saplanmamış, vücudumda bir yer yok. Her yerime bir mutlaka bir şey arak girmiş. Boş yerim yok. Ama dedi ölemedim. Yani harbi ölemedim. Şimdi dedi kocakalvar gibi yatağımda öleceğim. Görüyor musun? Başka daha Yani ama o şey değil mi? En büyük şey. Çünkü Allah'tan gerçek manada şeyli istemiş. Ya yani da ne Bela bela metanözü bela, korkakların gözüne uyku girmesin dedi. Yani ne korkuyorlar? Böylece bolsam ben bin defa ölmüştüm dedi. Her yereme bir şey girdi mi? Ama ölemedim işte. Tekne gelmedi. Olmuyor. Ebu Said Kudriye oluyor Allah'ın sahaben. Burada Ebu Şeybey yatıyor oluyor Allah'ın Kudriye, Sur'un dibinde oraların. Onun kardeşi Omar ibn var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin süt kardeşi diye bir rivayet var. Onu çok kitaplarda görmedim. Osmanlı'dan kalan bir bilgi o. Ama bu hususta Hudri'nin kardeşi olma rivayetini kitaplarda Kıymetli gördüm. Kıymet-i sahabidir. Rüyâda menâfikine melekek nezaremiz cema. Rüyada gördük diyor iki melek gökten indiler. Bakalani bana dediler "Mazıt, doğruluk nedir? Sadakat nedir? Takul erdoğao filan." Dedim ki sözünde durmaktır. Taka alâli bana dediler ki, sadef de doğru söyledi. <gülüyor> hem tarifi çıktı meydana, doğruluğun hem tarihi çıktı. Hem de dediler doğru söyledi Tabii Tabi tasavvuf eline göre bir sınıf bahsini açarsak, o anda sadık, madık bir tane, bir tane adı sadık olanlar kalır da, kendi sadık bir tane adam, böyle efendi gibi birkaç kişi kalır, geri kalan, dökülen dökülen. Yani o tasavvufa göre sadakat, oho ya Allah belak, ne iştir ya? Ya Allah'ın seferi ne demiş? Efendim, adak yapıyor, herken bir adak yapıyor. Kevi sallanmaya başladı. Fırzara küçükler, herken bir adak yapıyor. Birazın işte tükeceğim, direk kadar mum dediği gibi. Evli Allah'ın seferi dedi, dedi sen de bir adak yapıştın. Işte ne yapalım dedi, ben de fileti yemeyeceğim dedi. Daha ki bilecik gök gidelilerine alakası var. Ondan sonra fırtına o yana bu yana gemiyi attı bir aday. Dur nasıl başka gemi gelene kadar okyanusun yüzeceğiz. Nerede bir daha gemi? Bekle bekle, filden başka bir şey yok. Herkes kendi doğradı diyor, öreyim mi diyor adamım. Evliya Allah'ın işleri dedi, dedi ki ahde vefa doğru söylemek lazım. Konuşunu tutmak lazım mübarek öleceksin. ne yapalım dedi öreceğiz. Ondan sonra hepsi filetlerini yediler Oh dediler, sen dediler, bu vaziyette öl ölümünü bekliyor. Aşıkta. Bir de bir an anaları mı tanalar mı dedi, büyüklüğü geldi. O koku alıyor. Kim yavrusunu yedi diye yavrularını? Evet. Böyle kokluyor. Kimde çocuğundan bir parça vursa kendisi onun üstüne bir oturuyor. Tak. <gülüyor> Adam aşağıda toz. <gülüyor> Köfte. Hepsini geldi dolandı, geçiyor. Adaya mı düşürdü? Adaya değil, belki bir ada değildir çünkü sonra onu kokladı, onda bir şey yok, kurtumu yamışa attı üstüne, ondan sonra onu götürdü, eklediği şey, güzel kahbiye. Allah. Oh. Yani Evliya Allah'ın doğruluk anlayışı çok gelmiş bir şey. Onların sözünde durma meselesi, o ince işte. Mesela canımı çekti bir şey yemeyeceğim diye söz verir. Ama o sözünde dur. Ondan sonra yolda bir elma gördü. Bir şey helal, bir sıkıntı da yok. Biz olsak, ya boşu boşuna söz verdik şimdi. Elma yemeyecek diye söz mü olur deriz, hemen ısırırız. canımız çekmediği zaman söz verir, canımız çekecek olalım. Ama Allah böyle ama Bir kere daha, bir tanesi efendim, elini uzatırken hemen manevi taraftan nida geliyor. Biz seninle böyle mi anlaştık? <gülüyor> yani nefsi kirenleme, canının isteğinden engelleme ve نَفْسُ عَنِ الْهَوَى Nefsin arzusuna engel olma Ama bu tabi bize nerede biz daha? Biz haramdan kurtulalım da öbür türlü elma, mutlu hele yiyelim i̇şte Haramdan bırakabiliyoruz Bunlar sözüde durur Sözde durmak Allah'a verdiğin sözde duracağım. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem hemce verdiği söze duracak. İnsanlara verdiği sözde duracak. Patisa hocasıyla bir söz verir, ne söz verir. Maalesef Zünnün Mısri, büyükleri, Veli radıyallahu anh buyuruyor. As-sıdkü seyfullah doğruluk Allah'ın kılıcıdır. La yubu ala şeyh illa kat'a neyin üzerine konulursa mutlaka onu keser. Ne demek? Yani doğruluk öyle bir, Allah'ın öyle bir keski, kılıcıdır ki hangi meselede sadakat ve doğrulukla gidilirse o mesele meydana çıkar. Yani insan orada aciz ve yenik duruma düşer. Ama Allah'tan yardım isterse Allah onu doğruluktan ayırmaz. Allah'tan yardım olmadan insan her işte doğru Olamaz. Yani ahirette Allah Teala ayet kelimesinde buyuruyor Kâleullah. Allah buyurdu ki Celle Celaluhu Hâdâ yevmû yenfâ'ussâdi gîne Sıdkul. Bugün doğruluk fayda verir. Bu kıyamet günü doğruluğun fayda vereceği gündür. Ama kime? Kime? Dünyada doğru olanlara. Dünyada doğru olana buradaki doğruluğu fayda verir. Ahirette herkese diyecek la ilahe illallah. Efendimiz Hazretleri Efendimiz Hazretleri buyurdu. Evladım cehennemdekilerin hepsi ehli tevhiddir ve ehli zikirdir. O oh. nasıl şap? Ama orada la ilahe illallah demişler evladım. Dicem ne değişti ki? La ilahe illallah'tan daha doğru bir söz şey var mı? Allah'tan başka iler yok. Ama onun burada demezsen orada dediğim bir faydası var mı? Yok. Bugün doğruluğun doğru kayna vereceği gündür. Ama kime? Dünyadayken doğru olanlara. Şefaat var. Akreste şefaat var mı? Var. Peygamberler şefaati hap. Salavatullahi aleyhine, ulemanı şefaati var. Şehitlerin şefaatı var. Radis-i şerif de var. Geçme o yolları kıyamet Üç cümle şefaat edecek. Ama şefaat kime fayda verdin? Yeme'in ilahe şefaat. Bugün şefaat fayda vermez. İlla men edine lehurrahman, Allah kime izin verdiyse onun şefaati makbul, kime şefaat edilmesini izin verdiyse ona şefaat yapmak makbul. Allah kimin sözünden razı olduysa, ne demek? Dünyada konuştuklarını beğendiyse, tebhid ehliyse, la ilahe illallah demişse doğruluk üzere yaşamışsa en azından la ilahe illallah dünyada demişse ahirette ona şefaat kâle edilir. Yoksa yok. Yani ahirette iki tane konuşmacı çıkacak orada. ya. Kati Adem adıyla Allah'a rivade ediyor. Bunların birisi İsa aleyhisselamdır. Birisine iblis aleyhilehine edilir. Bunların ikisinin konuşması yani mahşer meydanında yapacakları konuşma hakkında iki çaktında daha yapma. Ne diyor İsa Aleyhisselam konuşmasından konuşmasında Subhaneke mal kule Rabbim ben Sen mi dedin bu insanlara bu Hristiyanlara Allah bırakınca beni de anamı da ilah tutur. İsa Aleyhisselam diyor ki Sürhanede seni tenzih ederim. Ma Maalesef, Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Ben demedim öyle. Allah. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın bu şeyi İsa Aleyhisselam'a gelen bu soruya karşı bu cevabı onu rahatlatıyor mu? Rahatlatıyor. Bir sıkıntı var mı İsa Aleyhisselam'a? E İsa Aleyhisselam'a tapıyorlar. Allah'ın doğru diyorlar ama zarar var mı ona? Zarar yok. Çünkü hayatında doğru mu yaşadı? Doğru yaşadı. Şimdi gömde Semada. Yanlışı var mı? Yok. Yalanı var mı? Yok. İnnekumunat'a abdûne müdûlillâh. Kasavu cennem. Ey müşrikler! Siz ve Allah'a bırakıp taptıklarını cehennem odunsunuz. O zaman İbn-i Zibara diye bir müşrik vardı. E İsa'yı da tapıyorlar. Hristiyanlar, Rüzey tapıyor. Yahudiler o zaman onlar da odun. Cehennem odunudur. Mevla'nın kulluğu innelleziyye sebegat lehum minnel hüsnâ hüleâ g'anâhü faydû Hakkında, ezerde güzel karar geçmiş İsa gibi, Rüzeyr gibi aleyhü onlara insanlar tapsa bile onların isteği dışında onlara bir zararı yok. Onlar cehennemden uzak edilmişler. Çünkü İsa Aleyhisselam dünyada sadı biri orada da dedi ki ya Rabbi ben demedim bunları bana tapın, bunlar kendi uçurdu. İsa Aleyhisselam'a da bir zararı olmadı. Ve İblis Kardeşi şeytanın ve makubiyle bu. Cehenneme, cehenneme gitti, İblis lanet halkalarını takılmış, ateşten bir kürsüye çıktı. Bütün cehennemliler etrafına toplandı. Bu buraları iyidir, eskiden buralardaydı. Belki bir yol bilir mi diye. İnnallâhu <gülüyor> Allah size hak olanı vaat etti. İslam'a girerseniz, iman ederseniz, salih amel işlerseniz, cennet var dedi. Yoksa cehennem var dedi. Ölattıkın. Ben de size cennette, yok cehennemde, yok bir kere dünyaya geldiniz, ye geçin yatına şahdedim. Ben sözümü bozdum. <gülüyor> Ay Allah belanı versin, başkaldılar lanet okuma, bunu demeye mi toplantık? <gülüyor> ne diyecek cehennemde, o da senin gibi yanıyor, ne diyecek? Sözümü bozdum zaten sözümü bozdum demeyi diyor ki zaten ee Cehennem hak oldu, çıktı meydana, yanıyorsun bir yandan yani ne, hani yoktu. Ne mağaramı sultan? Ne bana sövüyorsunuz beni? Dedi. Ben sizi iple mi çekiyorum? İlla yaptım, fıs fıs bir mesaj verdim, feslete yapıyoruz, de canınızı ekşili istiyorlu dedi, ipi çekmeden siz geldiniz dedi. Maaleve musluk burada, maaleve musluk Siz de beni kurtaramazsınız, ben de sizi edemem, اِنِّي كَفَقِمْ مَا شَكْتُمُونِ مُقَمُونِ Beni Allah'a ortak ettiniz, bana taptınız, ben inkar ediyorum, ben Allah'a ortak değilim. اِنَّ الظَّالِمِينَ اَلُمْ اَدٰمُونِ Şimdi İblis doğru söyledi, burada söylemedi. Söyledi, fayda verdi mi, vermedi. Vermedi, niye dünyada doğru söylemediğinde Allah, ya Rabbi ya Rabbi! Sen doğruluktan ayırma bizi ya Amin. Doğru inançtan, doğru amelden, ya Rabbi! Evet. Şimdi hadis şeriflerden bu atik i ile ilgili hadis şeriflerden Allah'tan korkun, sadıklarla beraber esasında bu ne hakkında biliyorsunuz? Üç tane sahabeden zat Rıdva'r-ı Ba'yı Bekba'yı onlarda kıymetli insanlar Kâb ibn-i Malik, Nrârabi'n-Obi'al <gülüyor> Hilal bin Ümeyye Bunları Tebuk Muharebesi'nden geri kaldılar. Yani işte bizim iyi adlarımız var falan yolda yetişiriz, biraz kafire yol alsın falan derken işte işleri falan sonra da dediler çıksak da yol yetişemeyeceğiz zaten boşuna falan derken işte kaldılar. Bunlarla ilgili çok acayip ayetler nazil oldu. Ruhur Fırkan tefsirinde şimdi bu sayfayı yaz yazıyoruz yani bu ee, tefsirde yazılacak bu üç kişinin kıssası on sekizinci ciltte çıkar on yedinci cilt çıktı biliyorsunuz biliyor musunuz? nerede biliyorsunuz? <gülüyor> giriyorum herkesin evine on ikide kalmış Ruhun Furkan tefsiri on ikide kalmış on birde kalmış, on ikide kalmış niye? zaten okuyabileceğimiz anlaşıldı o cevherdi biz de böyle kaldık. dünya aşağıda böyle mi yapıyorsunuz? He? 90 yaşında olsa adam, o işini takip edin. Dünya işte. Allah'ın kelamı, kitabı, Hazreti Kur'an, bu kadar hadis var içinde, fıkıh, hakayet, tasavvuf, dolu. Yetişemiyorsunuz okuma. Okumayı bırak, alıp da rafa koymak bile becerememeye başlattınız. Ruh Kur'an i yazılmamış bir tefsir Şimdi 18 yazılıyor, bu uzakların kısası da oradan gelecek, uzun bir kısalar Şimdi onlara anlatacak bahçemiz yok bu sallı. Yani sevabim onlara söylüyor. Ey iman edenler Allah'tan sakının, sadıklarla beraber olun. Ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede? Tebuk Seferi'ne çıktı. Ebu Bekir nerede? Tebuk Seferi'ne çıktı. Hazreti Ömer nerede? Tebuk Seferi'ne çıktı. Hazreti Ali nerede? Tebuk Seferi'ne Siz niye geri kaldınız diyor bu üçüne? Hadi bu nafutlar geri kaldı. E siz ya sahabesiniz, müslümansınız. Ey iman edenler, sadıklarla beraber olun. Allah'ın dostları nerede? Camide. Sen yatakta. Sabah namazında dostlar camide. Sen yatakta. Olur mu? Keravide, millet camide. Sen kahvede. Efendim iftar sofrasında çok yedik de biraz kırpalandık da keraviğe gidecek gücüm kalmadı. Ne yiyorsun o kadar? Ondan sonra de biraz çay içip kahve içeyim kadar. Ya sıyı kılsam yeter, teravihine göre. Olur mu öyle şey? Sadıklar nerede? C camide, teravihde. Sen? Allah! Sadıklarla beraber ol. Şimdi sohbet saadetiz. Cemaat nerede? Burada sohbet ne? Sen nerede? Allah! Misafirim geldi de misafirliğe gittik de Çuvalam Çuvala mı soktun haftayız? Bir mübarek cuma gecesini ilme ayırdık. Niye gelmiyorsun? Sadıklarla beraber ol. Siz benim gibi hoca bulmuşsunuz. Şükredin. Yani şükredin derken, ya, ben, idare ediyoruz birbirini yani. Siz, beni ver ben sizi. Köyler sallar, Ne avlar. Böyle hocalar var şimdi. İsmail Adar'da bir hoca var. <gülüyor> Millete bir fırça, bir fırça, gavurluk yapmayın diyor lan diyor. <gülüyor> Çevazda böyle hitap ediyor adam yani. Dizlerinizi birleşmeyin diyor, düz oturun bakayım, gavurluk yapıyorsun lan. Böyle hocalar var kabula para vermediğim bir sövenler var <gülüyor> şahit insanlar var yani memlekette bazıları da öyle var <gülüyor> bir tane hoca demiş ya ya bu dedi eskiden dedi 500 e, ne dedim yedere topluyorduk dedi şimdi 300 etereye düştü bu ne iştir cemaatimiz biz. adam size kalktı hoca ben de sana ne diyorsam kapatalım dedi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şu de biz Karam istedik, bulmuş dedik, bilek mi kestik, şumuru yaptık, bunu bulamıyorduk, berlâve sohbet, gülen ağlayan çıkın dışarı. Ne var? Sadıklarla beraber durur. Bir de ahlak meselesi, sert olursan eski kaçar. Ve lef-i tefazda galil kadı olsan, kapa olsan, kötü ifadeli olsan, lef-i u bütün sahabe dağılır diyor. Ne olursa olsun, peygamber olsan diyor, insanlar sert konuşandan kaçar diyor Allah. Yani ben hem sert konuşuyorum hem yumuşak ama tozunu ayarlamak meselesi. <gülüyor> ben sana hikap etmiyorum ki, ben nefsime hikap ediyorum. Burada bazen kızdığımız huylar var. E bende de var, Allah birisi istiharsın, idare <gülüyor> etsin. Yani ben, bu işler bende yok, siz şöylesiniz, siz böylesiniz, demem. Nasıl diyeceğim, öyle değil ki konu. Hakikaten müşterekiz, günahlarımız, şeyimiz hepimiz. Birbirimizi, e, Allah'ımız affetsiz diye istifa ediyoruz. Birbirimizin hatırı için dua ediyoruz. Sizin duanızda biz yaşıyoruz. Onun için sadıklardan ayrılmayın. Sohbet saati, sohbet. Cuma saati, cuma. Cemaat saati, cemaat, cemaatlanamaz. Teraviti, teraviti. Sadıklarla beraber olun. E, bir de olun, tasavvufi manasında, rabıta. E, Efendim Hazretleri, sadık arıyorsun, sadıkların ne işi şimdi dünyada? En doğru insan, e şimdi nasıl yanında oturamıyorsun, giremiyorsun, siyaret edemiyorsun? Beraber ol. Beraberlik iki türlüdür. Bir maddi beraberlik var, bu mümkün olursa çok iyidir. Yani cemaatta birlik olsanız. Bir de manevi birliktelik var. Ruhani sohbet. Bu ne demektir? Manevi sohbet, rahatlıkla demektir. Gözünü kaparsın, onu, kendini onun yanında hayal edersin. O seni görüyormuş gibi hayal eder, sen onun diye. Onu Allah'ın aynası kabul edersin, feysin, menvah. Mevla'dan nurlar yağıyor, ondan sana aks yansıyor. Böyle bir tasavvur, bu rabıta kısaca. Bu da nedir? Çok tesirlidir. Ve zaten ek bu mümkün olur. Çünkü öbür türlü Allah dostlarının yanında devamlı oturmak mümkün olmaz. Ama sadıklarla beraber olun. Bedenen fırsat bulduğunuzda bedenen beraber olun. Ama ruhani sohbetin beraberliği zaten zamanı mekanı yoktur. Bin yıl olsa ah vahsıl ruceli kimsenin olmaz dili, manevi sohbetle vasıl her veli rabıtasız saryeden mutlak deli. Ya İsmet Ali bir şey efendim. Nasıl söyleyeyim? Yani bin yıl ömrün olsa ah vah diye bağırsak Allah'a kavuşamazsın. Allah'ımıza kavuşan bütün veliler manevi sohbet, rabıta yaparak bir mürşid kâmile bulup onlar rabıta yaparak Allah'a kavuştular diyor. Onun için, rabıtasız çalışan bu yolda değil diyor. Çünkü beraber olur diyor Kur'an. E, beraber olur. Peki bu beraberlikte her zaman beraber olmak mümkün mü? Değil. E, şu anda senin yanında durmak çoğunuz için hiç mümkün olmuyor hani ben yine dünyanın daydım ama size o imkan şu anda hiç kalmadı diyelim ama Allah Teala mümkün olmayan bir şey emreder mi? emreder. O zaman ne var burada? manevi beraberlikle bu ayetin sırrına dahi olursunuz. Rabuta yaparsanız inşaat oluruz. Sadıklarla beraber olun. <gülüyor> Tabii rabıtanın da usulü hadafı erken var. Bir ehliden öğrenmek lazım. Yani en kolay iş makarna yapmaktır derler ama bana bir şu sual makarna versem hamur ederim veririm sana. Çünkü ben makarna yapmadım. Hiç bilmiyorum. Onu da usulü hanıma soracaksın. Değil mi? E, bu unun da ehli vardır. Öyle ben de rabıta yapıyorum diye gözünü kapatıp hindi gibi oturup böyle ne yapıyorsun lan? Rabıta yapıyorum. E ne biliyorsun ki rabıta nedir şimdi? Rabıta da raddiyeden gelir diye al oraya da yapıştır buraya. Değil ki bu. Koca rabıta hakkında kitap yazdın. Bir yana adam diyor ki açıklar mısınız? Yani 500 sayfa kitap yazdım sana 5 dakikada nasıl açık diye E bir hafta okuyun yani Rabıta kitabını okursanız ufkunuz çok açılır Çok değişik alemleriniz olur Kitapla da, da olmaz o kitabı da alsanız yapraklarını böyle muska niyetine yutsanız Yine Rabıta olmaz Ondan sonra haber etme safhası devreye girer. İlim başka haber var Şimdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri, çoğu hadisleri var birkaç hadisleri okuyalım, bakalım. İbn-i Mesut'u alayı Allah'tan emanet ediyor hadisleri. ''İnnev gelip, la yastuhu minu ciddun ve la ezdun'' Yalanın ciddisi de olmaz, şakası da olmaz. Şakayla yalan söylemek cahil midir? Değil. Mübalağa yapmak nedir? Abartmak demektir. Abartmak nereden gelir? Yalandan gelir. Abartmak ne demek? Bir kem demek. Halbuki bir var ortada. İki deyince ne oldu? Tamam olur. Tamam. Ya şimdi burada bir şey var. Bir kişi var. Bu beş bin kişi vardı sohbette. Dediğin zaman attın yani. Attın ama böyle bu doğru bir şey değil. Ya ne var ya? Ne var? Yok. Laf gelişi. Laf gelişiyor. Atıyorum. Bir de bunu çıkartlar şimdi. Atıyorum şimdi. Lan ne atıyorsun? Atma <gülüyor> lan, atma. Atma böyle, atıyorum demek yalan konuştu olacak. Ya. Böyle lafları alıştırmayın dilinize ağzını. En fazla tahminimce zannediyorum denebilir paylı konuşmalarda. Evet, orada beş bir kişi varmış. Burada beş bir kişi olmaz yani şimdi burada. Bir kişi belli oldu bilmiyorum. Kapıdan cihazlar sayıyor bazı soruyorum. Evet, bir kişi 1.300 kişi falan oluyor. Ee, bak üst halka aynı tabii şu oralarda olan sıkışır, olur, o başka olur, 2.000 olur ama normalde şimdi bunun doğru bir şey değil. E şimdi kendi hocanı büyütmek için veya şu, adamın boyu 1.60, 1.80 boyu var. Yani yalan da bir santim bile yalan konuşmak caiz değil. Niye yalan konuş? Yalanım diyor, Şakası da, şakada da gelmez, ciddiyette de gelmez. Hani bizim millet biraz şakada pay veriyor, yok pay yok diyor ad-i şerif. Vela yaider ve cülübnevû übelâin güzlû Bir adam oğluna söz verse sonra çocuğuna verdiği sözü tutmasa bu zaten çocuk dese cahil değil diyor. Niye söylüyor öyle? Çocuk yolda bir at gördü, aa baba bana da atar. Alacağım yavrum, nasıl alacağım? <gülüyor> Nereye koyacaksın atın? <gülüyor> al bakalım. Al bakalım. Ne dedin ona? O da çocuk işine bak at al bana. Aa, söz verdin bana. Ya oğlum sen hiçbir bir şakadan anlamıyorsun işte. Attık. <gülüyor> Çocuktan da hiç unutmuyor ya. Onu koparana kadar ondan sonra köye kadar gidersin şahane. köye ev ya. Yani bu çocuktur. Bu delidir. Bu şudur. Söz verme o zaman. Doğru adam böyle iş yapmaz doğru adam ben çocuğu kandırdım ne yaptı Ata böyle elinde böyle yapıyordu büyük bir alim İmam Buhari'nin de şeyhi olacak İmam Buhari ne yapmadı ben bunun hadis-i dinlemem dedi niye? atı kandırdım ben de kandırdım dedi elinde yer yokken böyle yaparsan hayvana karşı bile aldatma yok doğru mu dersin? dinnastıklı ettiğine verin doğruluk iyiliğe Sevaba götürür. Ve inelce bir yehdi ile cennet, iyilik ve sevap cennete kadar götürür. İyilik ve inelce bir yehdi ile durcu, yalan günaha götürür. İyilik ve inelcü bir yehdi ile günah ateşe götürür. Bak, sevkiyat belli, gidişat belli. Yol güzel geldi, belirlenmiş vaziyette, Bu nereden gider, bu nereye sormaya Sormayalım yok. Doğru konuşuyorsan cennete gideceksin. Yalan konuşan bir adamsa cehenneme gideceksin Bunun mutlaka gönlü müsü buraya? Ne uykarılsadıksa dermem. Uykarıluk kendi kederime fecam. Doğru konuşan adam ahlakte, doğru söyledi iyi adamdı diyecekler Dünyada da öyle diyorlar zaten. Şimdi benim bu konuştuklarım televizyonlarda şuralarda buralarda dinle, diyanetle hiç alakası olmayan hatta Allah peygamberi itikadı bile olmayan adam benim aklımda ortak bir kanal var doğru konuşuyor diyorlar adam inanmıyor, yapmıyor ama diyor ki bu adamın konuşmasından anlaşılıyor bu inandığını anlatıyor ve doğru konuşuyor bunu İslam'la hiç alakası olmayan şimdi şey söyleyeyim, kesin söylersek onlara ayıp olmasın ama bunların ortak görüşü doğrumuş e neden? Ya yani Dünyada da adama doğru konuşuyor derler ya Sade Hazret'e kalmazmış Öbürlerinde de durumu ortada Namaz üç vakit dersen Yahudi Hristiyan Cennet'e girecek dersen Buna Yahudi de yapmıyor <gülüyor> Yahudi diyor ki ben Cennet'e gideceğim ama diyor sen böyle dememen lazım seni kitaba göre diyor yahu <gülüyor> Sen de benim kitabımı okuyorsun ne yapıyorsun acaba diyor Yani Yahudi Hristiyan Cennet'e sokar hocaları Yahudi Hristiyanlar tutuyor mu? madem bu kendi dinini satmış diyor, bizi de satar diyor. <gülüyor> Yine beni daha çok beğediyorlar. Niye? En azından elif doğru konuşuyor diyor. Siz cennete gitmeyeceksiniz diyor diyor. En azından adamın ne dediğini güvenebilirsin diyor ya. Bu ödürü diyor bize kazık atabilir diyor. Çünkü hıvırdı diyor. Hakikaten <gülüyor> yani böyle. Hani ne derler başkasına? Başkasına yalan söylüyorsa sana da yalan söyler. Veya başkasını sana tenkit ediyorsa seni de başkasına tehdit eder. Başkasından sana laf getiriyorsa senden de başkasına laf götürür. O kadar! Allah'ım doğruluğundan ayrılma. ya Amin. Zor oyunu bozar ya Rabbi bizi zora düşürme Amin. ya Rabbi! Dayanam ve tabi etme Amin. ya Allah'ım rezil müsveye etme ya Amin Adil salli alâ seyyidâni ve ala Ali sahib. وَاِنَّ الْرَجُمِنْ اَيَصِبْ لُقُوْتْ حَتَّى يُبْتَبَعَ اِنَّ اللّٰهِ صُّدِّيْنَ Bir adam doğru söyler, doğru söylemeyi şişan edilir, adet edilir devamlı doğruluktan ayrılmaz. Allah katında bu kişi Sıddık defterine yazılır. Sıddık ne demek? Çok doğrulayan. Çok doğrulayan ve çok doğru ve doğrulayan. Doğruya doğru ki bu işin başında kim var? Ebu ve Fesri Sıddî bu mübarek zah. doğrulukta alem olmuş. Yürüşlükte Hasan Bas sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Kureyş toplumunda Mekke döneminde ikinci doğru insan kim? Ali'nin sırtı doğruydu. Hiç yalanı yanlışı yok. Evet. Ve innel abde ve inner recle yeklibu bir adam yalan söyler. Velaya gelemedi. Yalan söylemeye devam eder. Bu yalan bir de alışkanlık mı? Hayat üstü bir yalan. İki adımda uydurmak. Ondan adama borcu var pürü geldi ya annem hastanede bugün tam çekiyor diyeceksin babam kriz geçirdi ya. Var anasın. İşte Geçirecek işte baban da kriz geçirecek adam da geçirecek. Yalan konuşuyorsun çünkü. Kriz geçirmedi ama yalan konuşuyor. Bela neye, Bela neye bağlıdır? Konuşmaya bağlıdır. Araba kalkıp Efendim borcu yertileyim, çekişeleni biraz geciktireyim diye ayağım kırıldı dersem birazdan kırılacak. Bence? Hadis-i diyor ki, konuştu, ne konuşursam bela başına gelir diyor. Niye yalan konuşuyorsun? E para bulamadım, bulamadım de o zaman. Herif ne yaptın? Düşündü düşündü düşündü kaç ay parayı da bulamadın. Gitti adama dedi ki ben de ödemiyorum dedi, biraz da sen düşündün. <gülüyor> en doğru dedin lan. De. Be şeyle anamın ayağı duruldu tembelliğim yok ki. Ben bu parayı biriktiremedim. Gel de ara bulursan al. Yani bu durumdaysan hakka gel böyle yap. Yok. İlk onu yalanla. Şimdi köydeyim de efendim geleceğinde burada da bir sel oldu bilmem ne. Zaten şimdi sel sabah metlerine çıkıyor hemen. Eskiden yalanlar çok daha ciddi oluyordu yani. Adam nereden köyde sel olduğunu 15 gün sonra duyacak. Yalan yapma ya. Sıkıştık, bir şey, Ne yapacağız? Bir adam yalana alışırsa <gülüyor> bu hemen bozuk Her yerde onu kullanmamış. Bazı adam palavracılığa yalana bir alışıyor. Allah Allah. Daha adam Allah bir dediğine başka bir şeyle karşı gelmiyor. Adamın bütün güvenliği gidiyor. Bazı gelenek hakikaten doğru söylentiği oluyor ama <gülüyor> var öyle adamlar hep acaba ya son işareti bu kadar güvensizlik olur mu ya karın ne yapsın çocuğun ne yapsın kimse ne yapıyor böyle hayat yaşadı mı güvensiz ya insan yalan söylemeye devam eder de hatta elb tebe Allah Allah karşısında ne yazılır kezzabat kezzab ne adam suratına döküyorlar da yapıyorlar suratı o kezzab o değil Arapça'da kezzab çok yalancı demek Allah katında defterde, meleklerin dosyasında, bu adam kezzap. Büyük din yalancı sahtekar. Bir de bu insanlara yalan söyleyen, bir de Allah adına yalan söyleyen, bir de din adına yalan söyleyen. Örtünmesen de olur. Oruç tutmasan olur. Üç vakit kılsan olur. İlsek bir saat daha yesen olur. Bu kezzaplar olacak? Da... Allah botağ yapan oldu ya. Yani. Allahu sallallahu aleyhi. Bir konuşma yaptı. İbn El-Şeyh Ahmed Kahal ve beyefil vaat ediyor. Esma bittiyesi Aziz radıyallahu anh'emizden Hayrat Efendisi bu "Ma yahmilukum ala an tatafaru alal kadib kafat tatabu harashu finnar." <gülüyor> Kelebekler ateşin etrafında dönüp dönüp dönüp Ateşe hayran olup içine düştükleri gibi başları dönüp ateşe içine düşen evre dönerler. Siz niçin yalana böyle meraksınız? Bu kadar yalanın etrafında görüntülerin içine düşüyorsunuz. Küllü <gülüyor> kedi büttebu alem ne Bütün yalanlar insanın aleyhine sol tarafa yazılır. İlla ve cülün <gülüyor> kedeve fî hadî Ancak bir adam harpte yalan söylerse yazılmaz. Harbi edildi, el Ne oldu? Düşman seni yakaladı. Ondan sonra dedi, cepanelik nerededir? Cevap söylemek günahdır. An cepanelik burada. Böyle <gülüyor> <gülüyor> olur mu? O doğru yalandan mı dede? Emevî Hazretleri dedi. Adam ona namaz kılıyor musun? Dedi ne, ne yalan konuşayım, kılmıyorum. E dedi doğru konuştun da yalandan bedel oldu dedi ya. Yani. Kılmıyorsun, nasıl kılmasın ya? Tabii ki doğru mu? Ne yalan konuşayım. Bir de bu var ya, ne yalan söyleyeyim falan. Anladın mı? Yalan söylenecek yerde var. Hakta olursan düşmana ne yapmayacaksın? Evet. Müslümanların yerini, evet. silahını, cephanesini söyleyebileceksin. Ev islahim beynes değil. İki kişinin arasını düzeltmek için yalan. Söyleyecek Caiz. O onun aleyhine konuştu, onun aleyhine konuştu. Gittin ona dediğin o selimet etti, Gittim buna dediğin o selimet etti. Adamları barıştırmak için. Ama adamları tam barıştırırken yani beni medet ettiğinizi teşekkür ederim. Ne lan ben medet etmedin dersiz sen de kaptı rezil oldum başkasıyla. Onu da iyi dengelemek lazım. Yani onun kırıldığını uydurmak lazım. Kabak gibi ortaya çıkacak şekilde olursa davetler düşman olurlar. Baktın ki ben bunu beceremiyorum girme o işlere. Çünkü adamlar harcadan durup duracak bile. İki kişinin arasını düzeltmek için evracunun İlla araculun evrarculun Yuhat dizimlerde uluyor ya bir adam da hanımına hanımını razı etmek için yalan söylerse buna izin var ama başka karıyla yatıp kafır değil ha köbenstaplı mı mektep tutmuş bir müne tutmuş sonra hanımla yalan konuşuyor <gülüyor> ha da de, bunun Caiz mı ne cahiz taplı iş yalanla de kurun cahiz mi bu nasıl bir şeydir işinip e anana para versen Karılar istemezmiş hiç anana babana bir haçlık versen karılar duymaz. E şimdi o da orada sana sorsa sen anana bana para gönderiyorsun anasını. Yok ya ne anam. Anam bana gönderiyor. Öyle de. Yine sen anana babana haçlık ver. Lan yani, ya da doğruyu deme. Ya bizim kan memnun oluyor. Sen boş ver benim asadımı dinle. O giyindirir direkt bile. <gülüyor> bir şey ister. ''Yap paranız'' dedim, ''anana ver yüzün'' der. Gel. <gülüyor> Bu ne sen anana babana ver. Kardeşine ver. Akrabana ver. Fakir vukaraya ver. ''Hanıma da vermiyorum'' de ya. Sonra hiç gidiyoruz hanım be. Alması ne de değil. Şimdi bir... Bütün anımız gelmiyorsa kâğıtlık. Demek <gülüyor> ki böyle yapıyoruz. Ne Sen desin kardeşim. Yalancı ay. <gülüyor> evet. Buralarda cahit. Ebu <gülüyor> Bekir orada yalanlar ibadet etmiştir. Şey. Resulullah diyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Elkelim mücanebülüğü iman. Yalan imana zıttır. Yalanla iman hani bir araya gelmez derler. Çok hafisten alınmak istiyorum. Yalan imana zıttır. İmandan uzaktır. İman oradaysa yalan bu taraftadır. Yalan imanın yanına yanaşamaz. Bu ne demek yahu? Yalancılık, imansızlık oluyor. Çok tehlikeli bir şey. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir soruyorlar. E gönül mümin tebanen <gül> mümin korkak olur mu? Ne, yap? o babiller bazı Müslüman korkak olurdu. Diyadı <gül> yoldan kaçar. E gönül mümin bakir mümin kibir olur mu? Ne, yap? olur. Bazı mümin üstten sıranı alttan yalar yani. Yemez yedilmez Kibir olur. E gönül mümin kadamen mümin yalancı olur mu? Halala. Yalancı olamaz. Mümin cina mi? Düşebilir, günah. Mümin cinay mi? Mümin hırsızlık yapabilir mi? Yapabilir yani, yapar yani. Mümin yalan, yalan konuşamaz. Nasıl iş ya? Bu ne kadar büyük günah bu, yalancılıktan ne kadar resim olduk ya? Yapmayalım bu işi, ne olursa olsun. Dikkat edelim. <gülüyor> Çünkü düşünsene, bir yalan konuştuğunu. Ben Müslümanım diyor, eğer o hafta da yalancıysa, ki yalan konuşuyorsa, Yabandan müslümanım da der, anladık mı? Efer senin müslümanından mı aşkı verecek? Adıcın Allah'ım Celle Celaluhu Rabbim huylarımızı ıslah eylesin. Amin. amin. Sadik Ebi Vakba asralıya Allah'ım tarifat. Hadis-i Şerif'te Rasulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Yutba'u mü'min alâ kümrişeyt Mü'min her huyda bulunur. İllel hıyanete veşk edip Mü'min her huyda bulur. Huy, ahlak yani. Kim dedik, hırsızlık, ne bileyim <gülüyor> kıybet dedik, oluyor mu? yani Müslümanlar yapıyor mu? Ancak Müslüman'da yalan. hainlik huyu olmaz bir de yalan huyu. Hainlik de açarmışlar. Ben ne hainler gördüm ya. Yanımda gezdiler, yediler işte, o kadar bana hocam hocam dediler, sonra benim aleyhime ne dediler? Ne hainler. Allah cezalarını ver. ver dünyada da ver azlet eder. <gülüyor> Mükminde her huy bulunur, hainlik ve yalan buruş var. Yine lümle yıktırur ahlakları şeta. Müminde çok güzel huylar var. Alemlur. Değişik huylar var. Cömertlik olur, ne evvel buhur cimrilik olur kötü. Laflı huyluk güzel ahlak olur, kabalık olur, sertlik olur. Böyle Müslüman da var. Kazma gibi maşallah. Ve de ahlaksız Müslümanlar var ya. Kötü konuşuyor, bağırıyor, işte diyor. takılıyor ya. Ya oluyor yani bunlar. Ama... Velâ <Sanlı> al mümin yalan kuyunda bulunmaz asla yalancı olamaz. Allah'ım ya Rabbi, ne zor iş ya. Ebu Berze sahabeden Radiyallahu anh'e dinler hadis-i şerif. Nevi sallallahu aleyhi ve sellem yalan dünyada ve insanın yüzünü karayacak ettir. Tipşi olacak sonra. Müsvet de. Çok kötü bir şey ya. Ahirette, herkes görür suratın siyah sikşi Bu da zaten nereye gidecek, mizana falan bir yok. Herkes suratın siyasa diye, nereye gidecek? Ve nevînetü acâb-ı kavr, söz taşımak da kafir azabıdır. Allah! Bu da çok yaygın bir kötü Ya Rabbi temizle bizi, yarabbi. Nefislerimiz senin elinde, kalplerimiz senin elinde. Allah huylarımızı oz'u ıslah eyle ya. Amin! Hiç bu. Yalan sevdasını, dedikodu yapma sevgisini, kalplerimizden sök çıkar al ya Doğru konuştur bizi ya Amin. Aşağı dolayı Allah'ın haline ediyor. Ma kâne hulukun efgadâ ilâ Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem'in el-kerîm. Rasûlullah aleyhi ve sellem'in diyor yalandan daha çok kızdığı hiçbir huy yok. En çok yalana kızar. Ya. Ve biri yalan söylediği zaman o kadar içine otururdu ki yani o kişi o kadar pişman olurdu ki eğer Müslümansa tevbe edene kadar yani o adamın içi içini yerdir ben Resulullah nasıl yalan söyle? Sallallahu aleyhi <gülüyor> ve sellem. Yine Nevvas İbni Semhan oleyhabaların maddelerine hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> ne büyük kainliktir? Bundan büyük kainlik olamaz ki Müslüman kardeşine bir şey anlatıyorsun, konuşuyorsun, o sana bir şey söylüyor. Sen ona bir şey, o sana doğru söylüyor, sen ona yalan söylüyorsun. Bundan büyük kainlik olamaz. Bir adam sana doğru söylüyorsa nasıl ona yalan söylersin? Ya? Hep bunlar günlük hayatımızda Efendim maalesef yaşadığımız şeyler. <gülüyor> Allah, Allah Allah Allah Şuraya bak Esma Biti Umeys <gülüyor> Anlatıyor Ben Ayşe'nin Radıyallahu anh'a Kadın arkadaşıyım. Onu hazırladık yani zifaf için Ayşe annemizin Efendim Salallarim yanına kadınlar topluluğu halde ona <gülüyor> e, getirdik hanımının yanına bir bardak süt var. Kendisi içti biraz ve sellem. sonra Ayşe uzattı. Rabbı Allahu O şey yapmadı, utandı, almadı, yeni gelin olarak gelmiş yanına, almadı. Ben dedi dedim ki Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem elini boş çevirme, yani geri çevirme, süt al. Aldı, içti. Sonra dedi ki ne yapayım sallallahu aleyhi ve sellem kadın arkadaşlarına da bardaktan ver. Allah Allah! Ne kıymetliler ya! Rasulullah sallallahu içtiği şeyden Artından içiyorlar yani bunlar da gerçek bir, bir şans. Ben dedim ki diyor şimdi bizde tabii süt de az, yemek yok ikram yok yani bir şey yok. Burası basarız bir yanda bir çanak, bir bardak yani büyük bardaklar gibi süt var. Hadi hanımla ikram etti. E, bir şekilde karışmayalım bu şeyi. E, Aşağılamaz evretti. Bu ondan adamlar. O da bize uzattı. Biz dedik canımızı istemiyoruz dedik. Resulahü'l-Llâh decmu'an keribel -e açlıkla, yalancılığı dedi karnında toplamadık. Yani canım istiyor ama yalan konuşuyorsun dedi. Dedim ki ya Resulullah canım bir şey istediği halde istemiyorum dersen yalan sayılır mı? <gülüyor> Dikkat! Hani oluyor da böyle utanıyoruz, utanıyoruz bahsediyorlar hani yemek ister misiniz falan diyorlar. Karnımız da aç olduğu halde evet. kibarlığımızdan terbiye diyor yani çok terbiyeliyiz ya yok yok falan şey Efendimiz <gülüyor> Efendi evet, Hazretleri falan gittik. İhsan Efendi Allah rahmet hocamız Ümrânede bir hacı afyanın. o da öldü. Allah rahmet olsun. Yaşlı bir zattı. Orada artık doğurttum şimdi. Bilenlere sorsam hatırlarlar. Efendi yemeğe çağırdı. Efendi Hazretleri bir iki kere yiyor. E zaten sabah yiyecek yemedi. Tefsir falan yazdık çıktık. Dedi ki şimdi burada yemiyoruz, bir daha onda yemeyiz. Sabah da yemedi, gittik oraya önceden sonra oldu zaten. iki yiyecek ya oldu çünkü bu bara gerekken yemedi. Biz olsak yani yolda geçikebiliriz, durabiliriz. O zaman bu ikinci iki köprü bile yoktu yani. Hani biz de önceden biz biraz atıştıralım, şimdi yol var uzun falan. O şimdi ikinci geldi, geliyoruz. Geldi oraya, bu barak e, adam da kıymetli adam diyor. Kömert adam ama konuşma şekli öyle. Dedi muhlamaya değil mi size dedi. Mıklama edeyim mi size dedi. Değil? Ama sofrada gelmedi bir atom. Tuttuk pirat yavrum saat varım saat. Ben sofrada gelmiyor. Çocuklar burada efendi az dedi gelme bir şey. Yani istemiyoruz da demedi. İstemiyoruz deme. İhsan efendi senin gözüne bakmam gerek buraya dedi. Gözü <gülüyor> dedi. mi? Efendi dedi. Hezore efendi çok doğruydu ha. <gülüyor> hadi ayarlamalım. <hadi, bir> ne? <gülüyor> e nasıltopa de, yani istemiyoruz denir ama. E tabii bunu zoma yaptı. Hiç Adam da iyiliyetinden soruyor, samimiyetinden. Ama bazı adam samimiyetinden de karşı tarafı öldürür yani. <gülüyor> e, samimiyet de, samimiyet karın doyurmuyor da daha. Aç geldik bu muharak adam. Soruyorsun bir şey lazım diye ya. E, getir gelse yer, yemezse yemez. Bir de sonra getirip peynir de ister misiniz? Zeydini, ama bari sofrayı tek tek ne soruyorsun. Koy bir şey, koy içine de var ya da. Hayriyetten ben senden, e ben şunu da içiyorum <gülüyor> Ayıp değilse utanıyor. Ama işte bazen canın çıkıyor. Utancından istemiyorum diyorsun. İnel kedif yük <Sessizlik> te bu kediben. Hatte küdeyme tüptüm küdeyme. Rasulullah zaten buyurdu ki yalan, yalan olarak yazılır. Çünkü istiyor musun istiyorsun. Ne diyorsun? İstemiyorum diyorsun. Allah Allah. Biz böyle şeyleri yalan saymıyoruz. Buyurdu ki büyük yalan, büyük yalan yazılır. Orta yalan, orta yalan yazılır. Küçük yalan, küçük yalan yazılır. Ya. Bu hastalar da çok yalan konuşuyor. Gidersin diyaletine, sabaha kadar közümü kırıkmadın. <gülüyor> yalan kaç kere Yalan. Kaç gündür bir şey yemedim. İştah yok. Tamberin yiyor da onu yedim saymıyor iştahsız ya. Yemedin de nak duruyorsun. <gülüyor> yalan. Hasta sağlık, yalan yok. Yalan söylemeye mecbur musun ya? Allah Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibni Hâmi ibni Hâbi'a radıyallahu anhü'l-i vâdî. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim evimize gel. Ben küçük çocuktum, gittim oynamam. Anne bana dedi ki Ya Allah, ceâlu diyip yani Efendimizin yanla çağırmak istiyor. Çocuklar kaçıyor ya bazen. Ben azetleri geliyor. Çocuk kaçıyor bizim bana. Yani küçük çocuk olsa, gel <gülüyor> bunu bize Efendi görebilecek. Çocuk işte oynayacak. O da Lasulan yanla çağırdı annesi dedi. Abdullah gel sana bir şey vereceğim diyor da sokacak Lasulan yanına. Salallahu ala. <gülüyor> Lasulah saatimde maaret diye diyor Ne vermek istiyorsun ona dedi de böyle dedi. Kanı dedi Arab diye ortaya oturuyor. Hurma verecektim ona. Yani hakikaten bir şey verecektim. Hurma vermek istedim. اَمَا اَنَّ اَمَا اِنَّكِ لَوْلَوْتَفْعَلِي لَكُتِبَتْ aleyki كَدِبَتُنْ Şimdi gelse de hurma vermesen yalan yazılırdı sana. Yani vereceğim diyorsun çünkü. Ne vereceğim? Birşey vereceğim. Ne diyecektiyse onu vereceğim. Ne yalan yazılır. Onun için içimiz rahat etmeyen işleri yapmayalım. Doğruluk, yalancılık biraz arada bir şeyler kaldı anlıyorum siz normal hayatta gündelik konuşmalarımızda böyle laflar var bunları biraz inceleyelim hasanî ne ali vüdül allahü mu'atan deva tehdid şeretine buyurdu dama yeri bu ki ilamal ayrılı du şübelenliği şey kerket şübelen medineyi bir işte şüphe varsa olur faid nasıtlı tuvanî ne o dedi bir doğruluk devamlı kalbi rahatlatır yalan devamlı insanın kalbine ıslatır ve sıkıntı verir. Zaten insan nereye bakacak? Vahdusa mı diye Allah talimat eder bahçede? Günah nedir diye sordu. Elif mu, Mahal müsadı, öte yanda defildersin. Günah içine tereddütlü gelen, şüpheli gelen, kalbini kazıyan, içini böyle tırmıklayan bir şey varsa, anlaki sakat. Ve yine fethediyor. İşte fethediyor dedi. Ya vahdusa, her sabah müftül olamazsın, hoca olamazsın, kalbine danış. Ve yine fethediyor, müftül ve bütün müfsüler sana fetva verse de, bir işe için yapmıyorsa, ondan zarar. Ama tabii ki, bu cahillikle de olacak iş değil. Yani, dil işleri meselesi başka, bir de şüphe meselesi var. Evet. Onun için, kalbini rahat ettir. İnsan kendine huzurlu yapacak, ya. İçini huzurlandırdın mı da sen huzurlu olursun. Ebu ve fıstık radıyallahu anh evvel de dediğinde diyor, frans şerifte, E sıtkü emanen, Doğruluk, güvenilirliktir. Belki bu hıyane, yalan söylemek hainliktir. İşte emanet diyorsun, güvenilirlik diyorsun. Bir adam doğru konuşuyorsa artık onun güvenilirliğine icap eden en üstün masku var. Bir adam yalan söylüyorsa, bunun da bana bir hainlik yapmadı. Ya sana bir hainlik yapmasına lüzum yok. Bir kazık yiyene kadar beklemene lüzum yok. Bir yalanını yakaladım mı bu haindir. Bu yapacak sana bir dolan çevredir. Yalan konuşuyor başkasına, sana da konuşuyor. Bu ben görmedim. Ne görmedim? Yalanını gördüğünüzde daha büyük hainlik var diyorsun. Biz bu yalan işinin üzerinden gitsek, bu Allah'ın doğruluk kılıcını bu meselelerin üzerine böyle bir yerleştirsek, hacı dediğin, hoca dediğin, kim olursa olsun, yalancılığı yakalanan adamın sohbetine gidilmesek, kitabı okunmasa bütün meseleler ayrı olacak. Ama adamın yalanı delendiği halde hala bu adamın çok bilgisi var diye onu gidiyor. Yalanı denemiş. Efendi Hazretleri yanına giriyoruz, bir şey soruyoruz, beraber duyuyoruz, şahitlik yapıyoruz. Efendi Hazretleri dedi ki ben bunun televizyona çıkmasına izin verdim, garip zamandayız, akı zamandayız, tebliğ lazım, mecbur bıraktılar bizi, adamdan çıkıyoruz dışarı, adam diyor ki bir kere izin verdi, sonra gidiyor. Bu yalan denenmiş, yalanı denenen adam da daha haini kararın. bir de efendi hazir gibi zatın sözüne lahtat var. Yani şimdi bu ayete de kadar, hadise de kadar. E, siz de dünya hayatınızda, de güzel bak, karı kocasına karşı, herkese karı sığınak karşı, bunlar çok önemli. Yalan varsa huzur yok, çünkü güven yok, güven yoksa huzur yok. İbn-i Abbas'a da yolların madenaya validetten hati şeridi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir konuşmasında buyurdu ki, اِنَّ اَعْظَمَ الْخَط۪يَةُ عَنْدَ اللّٰهِ Allah katında hataların en büyüğü, günahların en büyüğü, el-lisan-ülkadir, yalancı lisandır. O yalancı diller, yani ahirette, yakılacak. Ebu Malik düşeyir, O'tay Allah'ı vefat etti de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şefaatlı olur. E ra'it aleyke anele ke iki tane kölen olsa. E hema yekulu yekzibuka hadisa. Biri sana gayini etse şey yalan konuşsa ve la ga'lfun ve'sduka hadisa. Öbürü sana gayini etmese doğru konuşsa. E yuma hakku Bu iki köleden hangisini seversin? Ontu ellez lahunni hadise dedim Rabbim Allah bana doğru konuşan hainlik yapmayanı tercih eder. Keleikum entum 'inde rabbikum 'azabet. Allah beni seviyor mu sevmiyor mu? Allah Teala'nın öyle bir internet sitesi yok. gireceksin de bakacaksın beni seviyor mu diye. Sen diyor, doğru sözlüysen, doğru konuşuyorsan, hainlik yapmıyorsan Allah kullar Allah seçsin. Yalancıysan, hainysen Allah seçsin senin yanında çalışan iki kişiden biri yalancı biri doğru söylüyor ''Yani seversin'' diyor. İşte Allah'ın da kullarındaki tercihi buna göredir. Ya Rabbi bizi doğrulukla yaşayan ve senin katında tercih olunan kullarınlar eyle. Ya Allah'ın <gülüyor> Amin. Amin. Amin. <gülüyor> Abdullah bin Ahlülnağz O da diyor. Ya Resulallah sorduk ki ben hayrun nedir? İnsanların en hayrıdası kimdir? Buyurdu ki bir kalbi'l mehmûun vel lisân Doğru dile sahip olan, bir de sıcak kalbe sahip olan. Dedikler sonra doğru dili anladık, sıcak kalp nedir? Burada اَتَّقِينُ اَكُولَ لَا اِذْبَ ف۪ي وَلَا غَضِيَ وَلَا غَضِيَ وَلَا حَسَنُ Bir kalp haramlarla sakınma üzere, temiz, nezih, günahsız, içinde kin yok, nefret yok, kıskançlık yok ise, o kalbe sahip olan, bir de doğru dilli olan. Yavaş bu bunun nedir? Bu eseri, dünyayı sevmemek, ahireti sevmektir. Bunun eseri nedir? Öyle şimdi bir adam dünyayı sevmiyor, görülüyor, seviyor, ahiret sevmiyor, görünüyor, seviyor. Mı'minun fîhüstü hulûk. Buyurdur ki, bundan sonra e, sırayla kim gelir? Güzel ahlakta olan mü'minler, kimin ahlakı daha güzelse tercih sebebi Allah'ın dinde buna göre. Kalbi takma olayken haramlardan sakınmak, dilinde sadakat olacak, yalan konuşmamak. Bu ikisi de varsa üçüncü tercih sebebi güzel ahlak. Evet. Ömer İbni'l-Hattâf Yüce halife, buyuruyor ''Lâ kasruhu ilâ salâfi halihûlâ ilâ sıyâfî'' Bir adamın namazına, orucuna bakmayın. Bakmıyoruz çok namaz kılıyor, gece tecrüt kılıyor. Oruç tutuyor, altı günler tutuyor, altmış günler tutuyor, üç tutuyor. Ama yalan konuşuyor. وَلَاكِنْ ظُرُّ اِلَا مَنْ اِلَا حَدَّتَ صَدَقُ وَاِذَا اَتْتُمِنَ اَدَّا ve اَشْفَى Üç beli olur, veria. Bakın, konuştu mu, doğru konuşuyor mu? Emanet teslim edildiğinde yerine getiriyor mu? Kızdırıldığı zaman, sinirlendiği zaman haramdan sakınıyor. Yoksa raydan çıktığı zaman söv sayıyor. Bakın adamın damarına nasıl da baktığı zaman başka sövme, bu nasıl oluyor ya? Normalde evriya gibi. Zaten sinirlen, seni sinirlendirecekler de sinirlenmeyeceksin. Yoksa durup dururken sinirlenene manyak derler. Tavarına basacaklar. Sende haram yapmayacaksın. Övmeyeceksin. Kötü konuşmayacaksın. Evet. Enes Ali Allah'ın buyuruyor ki bir adam bir yalan söylerse Allah ona o yalan sebebiyle gece teheccüde kalkıyorsa da gündüz nafile oluşturtuyorsa adam teheccüdü ve orucu e, mahrum eder onu, mani olmuyor. Bir yalan söyledi diye Allah bir daha teheccüd nasip etmeyebilir azam diyor. Bir yalandan sebeple nafile, oruç nasip etmeyebilir diyor. Yani öyle bir tehlikeli günah. Nadab el-verrat, uzak büyük tabirden olacak, buyurken oluyorlar. Bir adamda iki hasret varsa diğer amelleri ona tabirdir. Namazını güzel kılıyorsa, bir de konuşurken doğru konuşuyorsa, iki şeyin varsa öbür işleri doğru bu adam. İki tane ölçü ver Namaz kılarsa demiyor, namazını güzel kılarsa. Kolay var cullah buyuruyor, insanlar helal rızık peşinde arayış ve çalışmak, bir de doğru konuşmaktan daha üstün hiçbir ziynete sahip olamazlar. Ebu Rabat, Abdi Hazreti Ebi Rabat radıyallahu anh buyuruyor. Dünyada en büyük iyilik utanmak ve doğru konuşmak. En büyük recale hayasızlık ve yalan konuşmak. Hayasızlık ve yalan konuşmak. Yusuf ibn Esman radıyallahu anh. Bunlar gün veliler. Diyor ki İnsan doğru olursa 4 üç haslet kazanır. 1 sevgililik kazanır. 2 zarafet kazanır. 3 heybet kazanır. Yani hem sevilen, hem sayılır, hem de beğenilir ve benimsenir. Yalnız bazı sıkıntılar, var. yani zora düşüler haller var. Doğruyu konuşsan olmuyor, yalan konuşsan olmuyor. E, bu arada kalındığı zaman insan hak değil hak değil, işte iki insan arası ıslah değil işte hanımından alakalı değil böyle durumlarda ne yapabilir diyor ayıb-ı abl-i bi bir hadis-i şerif veriyor ayıb-i eb görüyor inne fîm-arîz ta'lizli konuşmakta ta'liz yani kinayeli böyle yaparsan نَا يُنِ الْرَوْوِلَ الْعَاقِيَ الْعَيْكَةِ insanı yalancı duruma düşürmeyecek bir yöntem bulunabilir diyor. Hani yine büyüklerden de diyor ki, zarafetli bir adam ya, yani aklı keskin bir adam yalan konuşmayacak kadar geniş konuşabilir diyor. Yani neden? Mesela, şap veriyor. Adam burada odada oturuyor. Sen de bir adamın yanında gelip çalışıyorsun. Adamı biri arıyor sen telefona bakıyorsun, diyor ki oradan diyor, adam o sana yapıyorduk <gülüyor> var dediğimi sen yandın <gülüyor> sen de zübündür kapışa sen de ne yapacaksın anladın biliyor muyum, şimdi zaten bu cep telefonları çıkıyor kolay bir şey şimdi eskide ben şeyi kabul edeyim dur cep telefon çıkıyorsun öbür oraya gidiyorsun, adamın olmadığı odaya diyorsun ki burada yok onun için üç diğer işleri bu işe gelmez. <gülüyor> Görünüşüne de o zaman sakın iner. Çünkü burada yok. Var mı oldu kada? Yok, yok. yok. Yalan mı? Yok. Anladın mı? Yok, yok. Hadi Şerif gör, yiyin, devim aleyinle ben büyük her şeyi anlattım. Tarizi konuşursan yalandan kurtulursun. Hem Allah sormaz, hem bu seni zorlamaz. Ama burada tabi kimsenin menfaati, malı, gülcük, gibi şey olmaz. Yani kuyumcuyu soyuyorlar, adam seni arıyor, bizim dükkan duruyor mu? O da diyor duruyor. Yani de <gülüyor> tonlar duruyor. Bak soyuldu lan, teselli adama gelsin malına bak. Öyle olmaz, millete zarar verecek gibi konuları demiyorum. Ama ve böyle de sıkıntılı şeyler oluyor. Adam e, zikir yapıyor, konuşmaması lazım, e, bir işi arıyor, yani hakikaten 5 bin, bin tane bir şey olmayacak, 2 bin de konuştuğum her şey bozulacak. E adam da nazlı bir adam, e benle konuşmadım diyecek. Böyle bir durumlar olabilir yani insanlık adam. Bir zorada yok, orada cenaze yok, öyle engelkalar yok. Kalan yok. E bu meselelerde efendim niye ediyorsun ki bunda yok diye bu niyetle yalan konuşmamak için tarzli ve kinayeli. Bazı konuşmalar vardı, bu kinayeli konuşmalar insanı yalandan kurtarır. Resulullah sallallahu aleyhi ve adamlar geldi, e, deve işliyorlarla, cihada gerçekleştirecek, yani bu seferiydi herhalde. D dedi yavrusu Allah fakir bir devem yokken, ben istiyorum seni. Dedi, ahlul ke ala veledin seni bir deve yavrusuna bindiririm dedi. Deyince, adam da tabi, Yavruf dolar dedi, bin kilometre yol yani deve yalrusu beklesin, çeksin falan. Başladı söyleme, <gülüyor> efendim, de girdi ona. ya dedi, büyük deve de deve yalrusu değil mi dedi be? <gülüyor> yani büyük deve de ama dedi, ya yani yalan değil. Şaka yapmıyoruz dedi, bir deve yalrusuna bitirirsin. Ama şimdi yalan yok ki. Anladın mı? Yani şakalaşma da olabilir ama yalan olmayacak. Lafa çok dikkat edeceksin. Hani hurmaları yedilerine, Efendim e, çekirdekleri Hz. Ali'nin önüne yığdılar mesela Hz. Ali dedi önüne... kitabı. Aa orada da yemişsin sen yalnız. Hz. Ali dedi bu çekirdekleriyle yiyenler tarlalarda yemiş dedi yani. <gülüyor> <gülüyor> şimdi mesela. Böyle zarar zalimler oldu dedi. İnnet seyrede neydi bu neydi o gün? Koca karıya dedi. cennette koca karılar girdi ki. Kadın ağladı ağladı bayağı da işken. Dedi nasıl olur ya razı olsun ben ne sorarım var ya namaz kılıyorum, boş tutuyorum. <gülüyor> kocakarı, ededi cennete kocakarı olarak girmeyecek. geç olacak öyle girecek. Yani yalan yok. Anladın? Şaka olur, zarafet olur, ee, yani edebiyat olur. Ee, bunlar başka bir şey. Ama söylediği lafta abartma olmayacak, bireyki olmayacak, yalan olmayacak, hainlik olmayacak. Böylece Allah Teala sadakat'tan cümlemizi ayırmayacak inşallah. Şimdi biz gitmeden dergi çıkmamıştı. Kadir Gecesinde. Dergi çıkmış, bayağı bir güzel bizim Karadeniz Seferi ile ilgili şeyler çıktı. İnşallah bunlara bakın, bizim köyü de görün, bizim göreneni, yeğenli köyünü görün bakalım. Efendim evet dedemin resmi var, dedemi görün, Babam babasını görün, onun babası Ali Osman Hoca. Kıymetli bir hocaydı, biz onu görmedik, onun var. Efendim Memleket'teki seferlerimizi görün, Karadeniz'deki efendim, oralardaki e, icazet merasiminde neler oldu onları görün. Rasulü Hoca'ya gittik Rize'de okuduğumuz köyden, orada Sovyet oldu orayı görün. Bazı Allah' ziyaret ettik, Hacı Felşad efendi duydunuz mu? Trabzon civarında, of da Hacı Felşad efendi aldı, büyük veli onu kamrı ziyaret ettik. bereket Rehzat'ın, efendim Maraşlı şeyhler duydunuz mu? Karadeniz havarisini üç Maraşlı şeyh müslüman etti. Fatih Sultan döneminde Efendi Hazretleri ona çok itibar eder bu zatların kıymetli kabirleri ziyaret ettik, bazı ziyaret ettik, bazıları Bunları okuyun İnşaallahu Rahman Biz Şeyh Osman Efendi Hazretleri'nin kabine gidebildik diğer şeyh efendileri de, e, buradan e, onların da hakkında bilgi aldık, giderseniz ziyaret etmek nasip olsun, İnşaallahu Rahman Efendim Diğer birçok ilimler var. Ben tabii onları tekrar seyacak değilim. Ancak Şevval ayında kılınacak bir namaz var. Bu namaz henüz geçmemiş. Şevval ayındayız. Azatlılar namazı. Tarihi derginin 56. sayfasında bu ayda kılınıyor. Ayı kaçı? Şevvalin? Onu, onu, 8. İşte var da bir 20 küşük var. Bu mübarek ayda 8 recat kılıyor. Namazdan sonra namazda ne okuyacak? Namazdan sonra ne okuyacak? Tarihi var. <gülüyor> Rasûlullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim. Bu namazı şevval ayında kim kılarsa Allah onun kalbine hikmet pınarlarını akıtır. <gülüyor> dilini hikmetle konuşturur. Dünyanın derdini ve ilacını ona öğretir. Beni hak peygamber olarak bahseden Allah'a yemin ederim ki bu namazı tarif edildiği üzere 56. sayfada herkez tarifine bakın. Ben şimdi burada yemek tarifi gibi bunu bir yazdıracam size. Tarif edildiği üzere kıvamsa namazın son secdesinden başını kaldırmadan bütün duraklarını Allah bağışlar Öldüğünde de affedilmiş bir şehit olarak vefat eder Şevval ayının uca namazı, uca kah azalttılar. demek almışların namazı. Hangi bir kul? Bu namazı yolculukta kılarsa, hani diyelim ki bu ayda seferdeydi. Allah Teala mutlaka istediği yere gidip gelmeyi kolay eder. Ben keşke yolculukta yollardaydım ama işte bunu unutur tarifini. Şimdi neyse burada kılacağız. Borcu varsa Allah borcunu ödettirir. Ne isteği varsa Allah yerine getirir. Abdülkadir Meylani Hazretleri vaat ediyor bu hadise. Ha? Beni her peygamber olarak gönderen Allah Teala yemin ederim. Hangi bir kul bu namazı kılarsa, okuduğu her ayetin her harfine kendisine cennette bir mahrefe verir. Dediler ya Resulullah mahrefe nedir? Cennetteki bahçelerdir ki ağaçlarından bir ağacın altında atlı süvari 100 yıl dolaşır da o ağaç kapladığı alanı gezmeyi bitiremez. Her harfe böyle bir ağaç. Şeval ayındayız. İnşallah en ölürken şeyi görmek nasip olsun inşallah. Ütekal namazı 56. sayfada, dergide çok bilimler var, çok güzel resimler var, ilginç konular var. Alın, okuyun, okutun, herkese dağıtın. İnşallah ur Allah Teala teslimi kalp eylesin. Korunmuş sıra, sıra anlattım zaten, kadir gidilsin de. da var, evde asılacak olan da var. Ahmet Rufay Hazretleri'nin bitleridir, Kur'an ayetlerinden terkipleridir. Her derde deva, keskin kılıç ve korunmuş sır, buna devam edenler inşallah dünya ahiret vuranlarına ererler, düşmanlarından korunurlar. Hiç korkmalarına lüzum yok. Ben de beceremiyorum vakit bulup, ilimle çok uğraşıyorum. Benim niyetimi okuyanlar olursa çok teşekkür ederim inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Bu korunmuş sırla amel edin, evinizde de asılacak olamazsın. Nuskasını da üzerinizde bulundurun inşallah. Allah'ın izni heybetiniz, Milletin size teveccühü, ilgisi, alaması çok olur. Sizi evveldim heybetli kabul ederler. Kimse olur göremez, hakip göremez. Dünya ahirette rezil edemez, ruspay edemez. Allah'ın ayetlerini heybeti size libas olur, güzel gibi büyür inşallah. Bu korunmuş sırrı da böylece e, ben 10-15 dakika anlattım geçen derste. Yeri geri gelirse bir söylenir. Başından mukaddemesini inceleyin. Zaten YouTube'lara falan dağıtılmış o konuşma 13 dakikalık. Bu kitap hakkında. Korunmuş sırf diye ne yazılıyor bilmiyorum arka yanından bulursunuz. Sırf o kitabın faziletiyle ilgili bölümleri dinleyip dinleyebilirsiniz. Amin. Subhanallahi ve bihamdihi ve tebarekallahu ve teala. Elhamdülillahi ve salatu ve seyyidil Amin. Muhammedin ve ala min Famarrobeyliha min kavli ve amel. Engüdüm kendin elnamamamarrobeyliha min kavli ve amel. Allah minaselik min kimselik min evi Kemahmet. Sallallahu aleyhi sallam. Engüdüm kendin elnamamamarrobeyliha min kavli ve amel. Allah minaselik min kimselik min evi Kemahmet. Sallallahu aleyhi sallam. Faten istegan olarak Allahümün nâzerübe minel hayri kulli acili ve acili ma'alimna minumma lemne alem Ne'udum kemnes şerri kulli acili ve acili ma'alimna minumma lemne alem Allahümme ve gaytelenâim beallâhu ve cealâ akavete vrraşeda Allahümme rabbenâ tel amril kurrahmede vr heyyilena min emrina rşeda Allahümme rabbenâ fümlenâ nurunâ ve füzenâ illikâ alâ bülşeyt tadîn Evet kalbimizde sakıncağımız var. Özelde benim çekindiğim işler var, sıkıntılı işlerimiz var. Bunların halli için, Allah'ımızın bizi muhafaza etmesi için ve bütün düşman şerlerini etkisiz bırakması için, üzerinde bütün gözleri, nazarları, takipleri Rabbimizin bertaraf etmesi için, bu niyetle beraber benim peşimden beş kere söyleyelim, buyurun, Rabbena, Rabbena, Rabbena, Rabbena, Rabbena, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Rabbi Rabbi amin ya Rabbi amin ya Rabbi Alemlerin Rabbi ya Rabbena hepimiz muhafaza ile ya bulduklarımıza naileyle korktuklarımıza emineyle bizlere müstafa Muhammed ve Ahmed ile kabul eden nur ile evet bu kadar polisler şehit oldu bu arada sayısını tam kafada da tutamıyorsun bazı gün peş peşe iki tane üç tane şehitler oldu hepsinin ruhları için buyurun esma beker Allahu ek Allah Kendiliği kemiri için, Asyaş'ı kemiri için hizmet ederken salimlerin bu hay teröristlerin pusularında silahlarıyla kurşularında sen ya Rabb kabirlerini nur eyle, nerecindir hale eyle, bu hediyelerimize ulaştır ishal ile ya Rabbim. Bu eşkıya terörist etkisiz hale getir, bir an evvel bu siyonizmin oyununu iptaleyle eyle ya Rabbim. Amin. Suriye'ye acil yardım eyle, Ehl-i e acil yardım eyle. Amin. Oradan hicret etmek durumundaki âleleteri yeniden vatanlarına dönmeye muvaffak eyle. Amin. Oradaki o hain rejimi iskaz eyle ya Allah. Libya'da da Ehl-i Sünnet üzere bir cem'iyet, bir yönetim kurulmasını nasip eyle ya Allah. Dünyanın her yerinde Ehl-i Sünnet'i feraha çıkar. Ve ya Allah ben affam. Veyahı yardım eyle, Müstubanlara yardım eyle, Filist'ne yardım eyle. Amin. Ya Rabbi yardım isteyen bütün müminler, imdat eyle ya Allah ben Lütfü Hoca kardeşimiz genç yaşta, belki de benim yaşlarımda belki benden genciydi. Bizler de ders hukukumuz var. Sonra Mekke'de Efendimiz Hazretleri'nin vekiliğini yapıyorduk. Birden Seroz oldu vefat etti tokattan. Lütfü Hoca kardeşimiz biz bulunamadık burada. Cenazesinde ruhu için bir şehadet hediye buyurun. Eşşifte yâ Celâh illallah, Eşşifte yâ Câhbetel habdûlû. Olaşûlû yâ Rabbi, hukukumuz var kardeşimizdir, Hoca kardeşi kardeşimiz, arkadaşımız. Bu yola hizmet etmeye gayret ettik, sen fazl-ı kereminle rahmet eyle, haf-ı nur eyle, seyiatını mahvub eyle, haseniyata tebdil eyle, e efendi hazretlerimizin meşahitin şefaatlerine nail eyle, amin. amin. İbrahim Çetkili, Halep müftüsü, efendi hazretlerimizin ödül verasiminde bulunan ön safta, resimlerde de görülür, fesli, mübarek bir zat, yaşlı bir zat. E o da bu Suriye'deki rejimden çok tehditler aldı bu tehditlerin üzerine hastaneye kalktı ve şehit oldu. İbrahim Şerifin Hazretleri Allame Hanefi Fakrihi büyük Fıkıh Alimi Efendimiz Hazretlerimizin merasimine eşitirak eden hulema o da vefat etti. Ruhuna buyurun. اشهدف ایلالا يه ایلالا ایشهدف ایمحمد عبده o resulü ya Rabbi kavre nuru ile, gerçeği tamam ile, edir imzi bu efendi hazretlerimizin merasimine iştirak ve bu eli şünden ve cemaata karşı olan muhabbetinin hürmetinin ve ilgi alakasının karşılığını kat kat ona göster ya rabbi. Amin. 80 küsur yaşlarında kalktı İstanbul'a kadar geldi bu merasimlerde bulundu. Kerim efendim kakeceli efsane ile ya amin. Oğullarına, ailesine sabır, cemil, ecizecil, ehşan eyle. Amin. Suriye'deki bütün eristet ulemasına yardım eyle. Amin. çok nadırlar, sıkıntı adırlar. Üzerlerindeki baskı ve tehditleri icade eyle. Amin. Hocamıza şehadet makamını ehşan eyle. Amin. Ya Allah'u feranetin. Bize de onların ardından taviz vermemeyi nasip eyle. Amin. Kaymamayı nasip eyle. O'dan ayrılmamayı nasip eyle. Amin. Hidayette istikamet, cümlemize nasip eyle. Amin. azade. Amin. Amin. Bir genç Ocefen abi beş aydır şuuru kapalı yoğun bakımda. Rabbim acil şifalar ehsane eyle ya Cuma gecesi cemaatine aminler ölmediğine acil ya Rabbi acil şifalar derdine devarlar ikram eyle Tadrı kelemle bir an evvel ikaz eyle ya Rabbe'l alemi Amin Allahümme Allahümme Adli ve Sellem Ve darib Halasekidina Hammedin nebihi l-ummi el al-i kadri Elhabibin cahil ve alâ ve sahbih. Dua'l arzul kabulü ve gayr-ı müratların ve selâhu aleyke ve Resûl Allah'a ve selâhu aleyke ya Habîm Allah'a s ve aleyke ya Seyyidene ve elîn'e ve lîn'e ve lîn'e subhâne rabbî ve rabbî Ve rabbil âlemîh. Muhammed Mustafa Uzum'a aleyh-i beytinin. <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem Er Allah cün siste-i meşâîhımızın, Hussan Efendi babamızın ve Hüttü Hoca kardeşimizin, İbrahim Serpil Hoca Efendi'imizin, Mehmet Kaya Efendi kardeşimizin, dernek başkanımızın da annesi, kıymetli bir annemiz. Vefat etti Kadir sabahında mübarek günde, çok kıymetli bir annemizdi. Ondan ruh için buyurun. Eşhedü en lâ ilâhe illâllâh ve eşhedü en lâ muhabbedin habdû o rasûhûlü. Ya Rabbi hediyemizi uysal eyle, Rabbini nur eyle, <gülüyor> necid nâle bu hayırlı evlatlar yetiştirdiğinden dolayı sen onun defter armanını kapatma ya Rabbi. Abi. Sen fazla görevinle ya Rabbi. Fikrinin, duaların, ibadetlerin, bereketlerini kendi karşısına çıkar ya Rabbi. Kuhneri cünel Fatiha.